私の声を聞いてくれているのです。私の声を聞いてくれているのです。私の声を聞いてくれているのです。私の声を聞いてくれているのです。私の声を聞いてくれているのです。私の声を聞いてくれているのです。 Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle amellerimizi kabul etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi hepimize nasip etsin. Allahü subhanahu, Allah Allah Allah subhanahu ve Taala aleyhisselam. Allahü Subhanahu ve Taala kimi yüzlerin ak kimi yüzlerin kararacağı bir günde yüzlerimizi akheylesin. Sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini versin kardeşlerim. Evet dün sizlere nebevi eğitim yollarını、e, anlatmaya başlamıştım. Bugün ise o sohbete devam etmeyi Uygun buldum Dün Vermiş olduğumuz ilk misal Kardeşlerim Model örnek Bir şahsiyet olma Çocuklarımızın önünde Biliyorsunuz yaşanan toplumda Muhakkak İnsanlar önlerinde bir örnek Model bir Şahsiyet görmek ister ki Kadın olsun erkek olsun Erkek olsun Ona bakarak ne yapma, kendini düzetme, ona bakarak istikamet bulma, ona bakarak sevgiyi öğrenme, ona bakarak korkuyu öğrenme ve ayağının üzerinde durma, karakter sahibi olma yoluna gitsin. Sahabenin zamanında onların çok güzel bir ortamı vardı olarak. Onların önünde Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da da bildirdiği gibi ahiret-i man Allah'ı zikredenler için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resuludur diyor. Aleyhissalatü vesselam o ashabı öyle bir eğitti ki hatta İbn-i Mesut'un Allah kendisinden razı olsun dediği gibi savaşta biz çok korktuğumuzda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına sığınıyor, korkuyu bile onunla yenmeye çalışıyorduktur. Yani onların önünde bir model vardı kardeşlerim ve o model öyle bir insan yetiştirdi ki öyle bir muallimdi ki o insan çok kısa bir zamanda hatta 13 sene gibi bir zamanda öyle insanları yetiştirdi ki o insanlar dünyanın en güçlü kafir topluluklarına karşı Kafa tutacak duruma geldi. Onlarla cihat meydanlarına çıktı. Sayıları belki üç'e bir, on'a birdi. Bazen yüz'e birdi. O kadar çok olmalarına rağmen yüreklerindeki iman çok çok fazladı. Kafirlerin yüreği ise parça parçaydı. Allah onların kalplerine korku koymuştur. İşte eğitim, insanın eğitimi, gelen neslin eğitimi çok çok önemlidir kardeşlerim. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Her doğan çocuk İslam fitrat üzerine doğar diyor. Yani tertemiz doğar. Ama anne baba neyse o çocuğu artık kendi rengine, kendi boyasına ne yapar boyamaya başlar. Yahudi ise Yahudi, Hristiyan mecivsi ise Hristiyan, Medyusis ise Medyusis, Türkse Türk, Kürdese Türk Kürdünsün, Şüsün, Bozun, muhakkak o çocuğu ne yapacak? Asıl bizde edecek. Yani gelen nesli bozan aslında bizderiz kardeşler. Ve doğan bir çocuğun ilk duyduğu kelimeye baktığımızda nedir? Allah'ın ismidir, la ilahe illallah, ezan sesidir, Allahu Ekber'dir. Bulunan büyük çocuklar ama maalesef çocuk doğduktan sonra anne ve baba gereken ihtimamı göstermeyince çocuk da ne yapıyor? Bozulmaya başlıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ufacık bir çocuğa dahi torununa dahi helalı ve haramı ne yapıyordu? iyi ve kötü kavramlarıyla öğretiyordu önce. Yani kaka, kaka yenmez tipinde biraz daha çocuğun aklı başına geldiğinde ne yapıyordu? Bu haram meselesini anlatıyordu. Veyahut sahabenin çocukları abdest almayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı veyahut dinin herhangi bir meselesini kimden öğreniyordu? Önlerindeki ebeveynlerinden öğreniyordu. Çünkü onlar hiçbir zaman ferden Namaz kılmıyorlardı, ezan okunduğunda her işi bırakıp nereye gidiyorlardı? Camiye gidiyorlardı. Allah'a olan ibadet her şeyin neyimdeydi, önündeydi, tehir etmiyorlardı ve Allah yoluna infak olsun, bir araya gelme olsun, Allah yolunda cihad olsun, hiçbir zaman tereddütte ne yapmıyorlardı, bulunmuyorlardı. O zaman bugünkü insanlar gibi değil. Belli bir yaşa gelmiş, bir şeyler olmuş insanların çoğu evlenemez durumda. Ama o gün öyle değildi. Birisi birinin bekar olarak gezdiğini gördüğünde benim kızım var, al bunu diye ne yapıyordu? Teklifte bulunuyordu. Yani Müslümanların kaynaşması, birleşmesine bakıyordu. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam ahlakından ve dininden emin olduğunuzu ne yapın? Evlendirin diyor. Eğer bunu yapmazsanız yeryüzüne fitne hakim olur diyor. Böyle oldu mu da evlendirme gücüne sahip olan birisi de ne yapar? fitneci durumuna düşer. Onun için kardeşlerim gelen nesli düzgün bir şekilde Allah'ın kitabında, Resul'ün sünnetinde emrettiği şekilde yetiştirmezsek bu kendi elimizden, kendi dinimize düşmanlar yetiştirmemize sebep olur. Yine kardeşlerim eğitimde ameli olarak örneklilik ön plana çıktığı gibi birçok meseleyi de dikkatli bir şekilde çocuklarımıza aşılamalıyız. Birincisi Müslüman asla çocuğunu Allah'tan başkasıyla korkutmamalı. Çocuklar korku psikolojisiyle büyümemeli. Bakın, vay karanlığa çıkma şu geliyor. Bizim zamanımızda aman şuraya çıkma. İngiliz geliyor, cin geliyor, köpek geliyor, şeytan geliyor tipinde. Çocuklar Fıtratları ne yapıyor? Bozunmaya başlıyor. Tek başına odada duramaz hallere, tek evde kalamaz halde, karanlıkta bir yere çıkamaz hale geliyorlar. Halbuki korku bir tevhid eylemidir kardeşlerim. Çocuğu korkusuz yetiştirmelisiniz ki o çocuk Allah yolunda tek başına her türlü meydana çıkabilecek hale gelmeli. Evhamlı, vesveseli bir insandan hayır gelmez. Korkusunu yenemeyen Allah korkusunu Ee, anlamayan bir insandan hiçbir zaman hayır gelmez kardeşlerim. Eğer bir çocuğu yetiştirirken Allah korkusunu vererek yetiştirirseniz o çocuk başka bir korku tanımaz. Ve başka korkular da o çocuğu hiçbir zaman ne yapmaz? Etkilemez. Onun için çocuğunuzu yetiştirirken korkutun ama Allah'tan korkutun. Allah'tan gayrısından ne yapmayın? Korkutmayın. Bunu bir de ayetle meseleye baktığımızda Allah Azze ve Celle Ali Imran suresinde kim diyor sizi Allah'tan gayrısından korkutursa başka bir şeyden korkutursa o bir şeytandır diyor. Yani kendi çocuğunuza adeta şeytanlık yapmış olursunuz eğer Allah'tan gayrısından korkarsanız, korkutursanız. Evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Korkulması, sığınılması gereken tek yer vardır ki o da ne nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Evet, biliyorsunuz hepimiz fıtrat üzerine doğan insanlarız. Demek istediğimiz şerifte zikrettiğimiz gibi fıtratımızda da bizim korku hissi vardır ve gerçekten insan üzerinde korkunun, sevginin, istemenin, sığınmanın çok çok önemli bir yeri vardır eğer bu hisler yerli yerince yönlendirilemezse yerli yerince çocuğa aşılanmazsa karakterli bir neslin veyahut yerine alacak bir neslin gelmesini hiçbir zaman beklememen lazım çünkü kendi elinden çocuğunun dengesini ne yapmışsın bozmuşsundur bakın geçmişe şöyle bir gittiğimizde kardeşlerim Volkan patlamış Volkan'a tatmışlar Güneş çıkmış güneşe tapmışlar. Yani hep korkudan tapmışlar. Veyahut yıldırım çıkmış. Veyahut bir boğa çıkmış. Veyahut bir ejderha çıkmış. Mesela doğu bloklarına bakın. Korktukları her şeye, hayvana veyahut bir doğa olaylarına insanlar ne yapıyorlar yapmışlar? Tapa gelmişler. Yani korkunun esiri haline gelmişler. Ama Allah Azze ve Celle kitabında eğer mü'minseniz Naha Suresinde ne diyor? benden korkunur. Eğer mü'minseniz diyorum. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim bir ileriki aşamaki mesele büyükler içinde tağutî sistemlerin yani şeytan ve onun izinlerinin de kullanmış olduğu en önemli yollardan birisi de nedir? Korku salmaktır. Kalplere devamlı korku pompalamaktır ki Korkuda bir insana girdi mi? Ne yapar? Rengi sararır, vücudu titremeye başlar, aşırı ter gelir ve yapacağı işleri ne yapamaz? Yapamaz hale gelir. Yani Allah yolunda mücadele edemez. Onun için çocuklarımızı yetiştirirken sadece ne yapacağız? Allah korkusunu öğreteceğiz ve ondan başka bir şeye yönlendirmeyeceğiz. Allah muhafaza. Allah korkusunun dışında bir korku ile çocuklarımız yetiştirirsek Allah dönü müsallat eder, uğraşırdır o zaman. Ee,、evet. demek ki bu meseleyi güzel anlayacağız kardeşlerim. Burada Allah korkusu bir amaç değil, sadece nedir? Araçtır. Bu doğru korku istenilen amaçları gerçekleştiremiyorsa doğru olmaktan da ne yapar? Çıkar. Allah korkusunu bir çocuğa verdiğimiz zaman artık o çocuk emir ve nehilere titizlikle ne yapar? Uyumaya çalışır. İbadetleri titizlikle yerine getirmeye çalışır. Kimi razı etmeye çalışır? Evet. Eğer çocuğa hangi korkuyu vermişseniz bunu göstermişseniz bundan kurtulana kadar buna saygı duyar. Yok. Onu göstermişseniz ondan Kurtuluşun olmadığını çocuk ne yapar bilir çünkü Allah'tır. Du duada, ibadette, gelişte, dönüşte, yönelişte hepside nedir Allah'tır. Ama çocuğa işte şunu yapmazsan sana şunu yaparım, bunu yapmazsan bunu yaparım. Mesela namazı düşünün. Hadis şerifte ne diyor? Yedi yaşına geldiğinizde geldiğinde çocuğunuza ne yapın? Ali kaç yaşındaydın sen bakayım? Seniye görüşürüz. 10 yaşına geldiğinde ne yapın? Kılmıyorsan dövün diyor değil mi? Burada çocuğu dayakla korkutun, onu elinize alın, işte şöyle dövün demiyor. Burada dayak bir araçtır. O çocuğa dini ne yapma? Sevdirmek için bir araçtır. Dinden soğutmak için kullanılan bir araç değildir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Zalim, müstekbir, kafir olan topluluklara bakın, yüzyıllar boyunca Müslümanlara hep korku salarak bugüne kadar egemen kalmışlardır. Hatta daha dün'e kadar, vay efendim, ayak numaranızı bile uydudan görüyorlar. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Yıllarca bir insanı bulamadılar. O kadar uyduları oldukları halde, o kadar insanları dinledikleri halde, yani Allah istemedikçe hiçbir şey. yapamazlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün merkebinde giderken arkasında yeğeni İbn Abbas var kulağından tutuyor ona bir nasihat ediyor hatırlıyor musunuz ey delikanlı diyor kulağını aç da iyi dinle diyor bir çocuğa nasihat ediyor sen Allah'ın hakkını koru gözet Allah da diyor senin hakkını her yerde korur ve gözetir diyor unutma diyor İnsanların hepsi bir araya gelse, sana zarar vermek istese, Allah istemedikçe olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir şey vermek isteseler, Allah istemedikçe, lütfetmedikçe o olmaz diyor. Böyle bir çocuğa kim ne yapabilir? Büyüdükten sonra, bu、e, nasihatlerle büyüğen, Allah'ın elinde olduğunu, bir yaprağın dahi Allah'ın emri olmadan kınuldemeyeceğini bilen bir insan. Neyden korkar? Hiçbir şeyden ve korkmamışlar. Ömürleri boyunca da ne yapmışlar? Aldıkları o ilmi, o sevgiyi, o korkuyu insanlara da ne yapmışlar? Taşınmışlardır. Allah bizlere öyle nesil nasip etsin kardeşlerim. Evet, Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bir de kardeşlerin korkunun aşırı olması insana da birçok uca serk etmesine sebep olur. Biliyorsunuz korku meselesinde aşırı giderek harici dediğimiz veyahut necdi, tekfirci dediğimiz insanların çıkmasına sebep olmuştur. Onlar da cehenneme düşme korkusundan korkuda o kadar aşırı gitmişlerdir ki aler ıplak insanları cehenneme postalamışlardır. Bunları gören bir tayfede ümitte aşırı giderek ne yapmışlar? Mürciye denilen toplumun çıkmasına sebep olmuştur ki biz ne? Vasat olmak sorundayız. Yani korku fuyu fazla üzerine gittiğin zaman, mesela bir insan düşünün, her gün kardeşimize sen cesaretlisin, sen aslansın, sen yiitsin, verin ayarı. İnanın harp meydanına sürün bu adamı, kedi gibi nereye kaçacağını şaşırır. Çünkü korku fıtrayı bir duygudur. O duyguyu insanın yaşaması gerekir. İnsan korkunun üzerine gitmeden o korkuyu yenemez. onun da tanımlanması gerekir. Bir insandan eğer cesaretlik veyahut şu bu olmamışsa meydana çıkmamışsa onun da o huyu olmayan yani o huyu yoksa onda varmış gibi ona ne yapmamayız? Empoze etmememiz lazım. Yoksa bu da onun fıtratını ne yapar? Bozar kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan hayırmasın. İslam dışındaki Allah razı olsunlar. Allah sana deyimet edenler herkes. Bütün sistemler, düzenler hep korku düzenleridir, zorbacıdır, yıkıcıdır. Bakın öyle olmuştur ki bir esir mi aldı? Hani tarihte kazıklı boyva da derler. İnsanları hep kaza oturtmuş, Hunharca ne yapmışlardır, katletmişlerdir. Hala günümüz uzantısında Müslümanım diyen insanları dili dili hala yakan ne vardır? kafirler vardır. Sırf bunların amacı korku pompalayıp Müslümanlıktan ne yapma? Uzaklaştırma. Veyahut Müslümanların sahip olduğu yerlere ne yapma? Kendilerinin sahip olması. Çünkü bakın kardeşlerim az buçuk İslam'ı da yaşasak yani hayatımıza tam manasıyla şu İslam'ı geçirmesek bile Müslümanların yaşadıkları şu kara parçalarına bakıp doğa güzelliği, yer altı güzelliği olarak o kadar muhteşemdir ki bir de kafirlerin yaşadığı kara parçalarına şöyle bir bakın, iklim olarak bakın, güneş görmeyen yerler var, her gün yağmur yağın yerler var, bir kara parçasına hasret yerler var ve bakın Avrupa'daki o müşrik toplumlarının olduğu yerlere bakın, intiharlar had safhadadır çünkü iklimleri dört mevsim iklimi değildir, hep bunaltıcı bir havadır. Güneşi doğru dürüst görmezler ve hep karamsaldırlar, işlerine kapanıktır, ne yaptıkları belirsiz hale gelirler. Ve bakın istatistiklere en çok cinayetlerin işlendiği zaman da hep havaların bulutlu, böyle yağmayıp hani baskılı hava olduğu zamanlar var ya öyle, kafirlerin yaşadığı yerler de öyledir. Böyle görünce Müslümanların yerine bakıyorsun her taraf günlük, güneşlik, yeşillik, suların olduğu yer, Her türlü güzellik var ve kafirler ne yapıyor? Müslümanlara korku sakılar. Ya onları köleleştiriyorlar, ya uşak haline getiriyorlar, ya da hunharca işkenceler yapıyorlar. İşte kardeşlerim Müslümanlar eğer Allah korkusunu dikkatlice、e, özümser gelen nesillere de bunu aktarırlarsa bu sefer kafirler bize hiçbir şey ne yapamaz? Yapamaz. Bir gün kıtlık zamanı kardeşlerim. ...sevban acısını hatırlıyor musunuz? Sahabeden bir tanesi bakıyor ki... ...Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde renk yok. Anlıyor ki açlıktan artık bayılma noktasında. Hemen gidiyor sağırma... ...bir hayvan olan keçiyi kesiyor... ...biraz hormadalı kesiyor... ...az bir buğdayı veyahut arpayı... ...taşla öğütüyor, un yapıyor, hamur haline getiriyor... Ve hanımına diyor ki sen bunları yemek yap, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan dokuz on tane sahabeyi yemeğe davet edeyip, Aleyhisselatü Vesselam'ın halini hiç iyi görmedim diyor. Tamamdır. Kadın yemeği yapıyor, tandır ocağa koyuyor, sahabe Aleyhisselatü Vesselam'ı çağırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam enese herkese söyle gelsin diyor. Bunu görünce sahabe ürküyor hemen hanımının yanına geliyor. Ee, Allah Resulü diyor bütün sahabeyi çağırdı diyor. Sen diyor yemeğimizin ne kadar olduğunu söyledin mi? Evet diyor. O zaman karışma diyor. Arkasından da Allah Resulü giriyor aleyhissalatü vesselam. Ee, i̇kisini de eline alıyor. Dua ediyor ve diyor ki ağızlarını açmayın. Besmele çekin ben deyince yemeğe koyun tekrar kapatıp ocağa koyun diyor. Ve sofrayı koyuyorlar en az 10-10 insanları içeriye alıyor. Bu arada bir tanesi insanlar daha oturmadan çünkü herkes aç yemeğe saldırıyor. Bakın o anda aleyhissalatü vesselam ümmetine nasihat olacak şu kıyamete kadar gelecek sözleri söylüyor. Şu diyor oburun yemek tabağına saldırdığı gibi kafirler topluluğu da bir gün size böylece saldıracak. Şimdi düşünün benzetmeye. Aç olan bir adam, şurada bir yemek var. Ne yapar? Kimseyi dinlemez. Çünkü o an, kafasında tek şey odaklanmıştır, yemek. İşte kafir olan topluluklar da size böyle saldırır diyor. Size odaklanmış ve sizi yemeye. Sabi hayret ediyor diyor ki Ey Allahın Resulü, bakın korkuyu yemişler. O gün diyor biz az, onlar çok olacak da bundan ne cesaret alacaklar? Yani o kadar rahat, ki hiç korkmuyor ki kafirden. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayet diyor. Aksine, o kadar çok olacaksınız kin, ama bir sel suyunun getirdiği çelçöp gibi değerli olacaksınız.、Diyor. Ve arkasından Allah diyor sizin kafirlerin kalbine attığı korkuyu alacak, sizin kalbinize vehen atacak diyor. Sahabeyi ilk defa diyor Arapça da olsa kelime, ey Allahın Resulü vehen ne ki. Dünyayı sevmek bölümde hoşlanmamak diyor. İşte kardeşlerim korku çok önemli bir duygu. Eğer inanıyorum diyen tevhid ehli dünyayı severse artık bazı şeylerden ne yapmıyor, hoşlanmıyor. Ama dikkat edin, kafirlerin kalbindeki korku da gidiyor. Bu sefer sizin ihtimamınız, ihtiyamınız, görkeminiz ne yapıyor? Sönüyo. Bu sefer kafirler oburun. Yemek tabağına saldırdığı gibi size ne yapıyor? Saldırıyor. İşte yaşadığımız asır, şu asır düzgün geçirdik mi? Benim yaşım elli, elli senedir dünyanın her bir tarafında Müslümanların kanı oluk oluk akıyor, doğru mu? Cahiller, oradan buradan demeden her tarafa ne yapıyor? Saldırıyor. Bunun tek sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi Müslümanlar bunun duyarlılığı içinde yaşadığı için. Dünyayı seviyor, ölümden hoşlanmıyor. Nerede bir mücayete görseniz Allah yoluna giden ya radikal, ya el kayde, ya terörist olarak ne yapıyor? Damlanır, hale geliyor. Bakın, gazeteler okuyamaz haldeyiz, televizyon ajanslarına bakamayız, bakamayacak haldeyiz. İnternetteki haber ajanslarına bakın, kafirlerin kestikleri, biçtikleri, öldürdükleri çocuklara bakamazsınız. Onlar yaparken kafirler hiçbir şey yok. ama bir Müslüman bunlara karşı savunmaya geçtiğinde Müslümanın adı ne oluyor başkalarına demiyorum Müslümanlar arasında Müslümanın adı kötü oluyor ve duyarsızlaşıyor neden duyarsızlaşıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında münafıklar vardı onlar cihat kelimesini duyduğunda gözleri sararırdı kafaları dönerdi bir hoş olurlardı yani korkarlardı Hatta ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar diyor seninle cihada çıksan, yani o meydana çıksan, orada da münafıklık ederler. Muhakkak onlara kulak verenler de ne yapar? Çıkardı diyor. Kardeşlerim bugün bizler, yani umumen diyorum dünya Müslümanları olarak diyorum, dünya yaşantısını benimsemişiz, özümsemişiz. Bizden gelen nesil de özümsüyor? Peki eğer bizler Allah korkusunu, Yani Allah yolunu eğer doğru anlayamazsak, analiz edemezsek、e、bizden gelen nesil ne olacak? Yine aynısı olacak. Yarın Mehdi bu tarafa çıksa, Deccal bu tarafa çıksa Allah aşkına soruyorum hangisine tabi olacak bizim neslimiz? Vallahi billahi tallahi Deccal'a tabi olur. Mehdi'ye gidip tabi olmaz. Çünkü Deccal'ın tarafında ne var? Hep dünya var, güzellik var. Onun tarif ettiği yer nedir? Cennet diye gösterdiği aleyhissalatü vesselam ne diyor? Ne diyor? ateştir diyor ama Mehdi tarafında ne var hep ezilme var kırılma var yokluk var savunma var hatta bir rivayette alimler bile deccalın deccal olduğunu bildiği halde ona gidip ne yapacaklar kabile olacaklar diyor çünkü öyle fitne rivayetler var ki <gülüyor> fitne hadisleri yere bakacak hazineler fışkıracak göğe bakacak yağdırgıyacek yağmur yağacak Tarlaya diyecek ki ekini bitir, bunu gören insanlar ne yapacak? Talib olacaklar. Allah bizlere hayır versin. Ama bakın bu Detchar rivayetinde yine korkuyla alakalı bir ayrıntı var. Detchar biliyorsunuz Mekke ve Medine ordusuyla ne yapamayacak? Giremeyecek. Ordusunu to toplayıp Medine'yi harap etmeye gittiğinde Medine'nin harem sınırlarına geldiğinde Medine'nin E, sürüsünü yayan bir çobanla karşılaşacak, karşılaşacak. Mesih deçal kelimesi buradan geliyor. Çobana diyecek ki, dala geçer bir şekilde, yani lanet dayım, ben kimim? O da diyecek ki, sen deçalsın diyecek. Bakacak ki kendisini çoban tanıdı, çobanı dört beş parçaya ayıracak ve onun harcı öldürecektir. Sonra insanlara mucize olsun diye o parçaları getirecek, birleştirecek, eliyle mesedilecek. Ve çoban dirilecek diyor ki bunu yalan söylemesi mümkün olmayan Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem söyledi Bukhari Mustamludaydı ve çoban tekrar canlanınca detçal tekrar soracak diyor hani öldürdü ya parçaladı ya ben kimim o diyecek gidiyor şimdi kalbim daha kanat etti sen bize Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bildirdiği o kafir olan Mesih'i detçalsın diyecek diyor. Rekçal onu öldürmeye meyletse de ne yapacak? Gücü yetmeyecek diyor. Melekler onun akıbetini yani akıbetinin olduğu yere Şam'a doğru çevirecek ve o, o tarafa gidecek diyor. Ve giremese bile kardeşlerim Medine'ye ordusunun çokluğundan Medine'deki birçok ev göçecek. Onlar da deprem oldu zannedecek. Biliyorsunuz Mekke ve Medine depremden etkilenmeyecek yerdir çünkü harem bölgeleridir. Beri Salihullah Resulunun beri de İbrahim Ali İslam'ın duasıyla oraya ne salgın hastalık giret ne de deprem şu bu oraya hiçbir zaman ne yapmayacak girmeyecek evet ve bugün bu kral mı bundan önceki kral mı Harun o medinenin duvar、e, ölen mi orada bir、e, saray yaptırmış kardeşler yani sanki、e, kıyamet de tepemizde gibi. Medinenin hemen çıkışında büyük bir dağ var. Bundan önceki Suut kralı o dağı komple kestirmiş ve oraya bir saray yaptırmış, hizmetçileriyle ne her şeyiyle hazır çok büyük bir saray. Ama oraya bir gün daha girme yaşama şeyini bulamamış, ölmüş mü diyelim artık, itmiş. Neyse, ee, hadisi şeriflerde Dedcal Medineye giremeyecek ama. harem sınırında bir sarayda konaklayacak diye rivayetler var biliyor musunuz? Hala nöbetiyle, askeriyle o saray orada duruyor. Hatta hacca gittiğinde bir arkadaşla ben dedim şuranın bir resmini çekelim dedik. Sonra askerler bizi durdurdu orada. Ama şey olmadı. Tam dağın, değil mi? Haremin çıkışında komple hiç sıfır daha bakir bir saray deccalı bekliyor kardeşlerim. Evet. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Demek ki çocuğumuzu yetiştirirken korku neymiş çok çok önemliymiş ve çocuğa Allah korkusunu verdiğimiz gibi korkuyu da ne yapacağız? Ölçülü vereceğiz. Dini emirleri emredeceğiz. Emrederken çocuğumuzu korkutmayacağız. Allah korkusunu vereceğiz ve verdiğimiz emri de muhakkak ne yapacağız? takip edeceğiz ki eğer çocuk ihmal ediyorsa yerine getirmiyorsa güzel bir nasihattan o ibadetleri yerine getirmeyi sağlayacağız kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ve çocuklarımıza her zaman hayır dua yapacağız kardeşlerim. Yine çocuklarımızı eğitirken en çok yapmış olduğumuz hatalardan birisi Uygun olmayan zamanları gözleyerek çocuklarımızda adeta baskılar yapabiliyoruz. Çocukları eğitmek için uygun zamanları gözlememiz gerekir. Yani bir nevi tavlama, bir nevi okşama, bir nevi onları kıvama getirme zamanları gibi. Yoksa çocuklara her zaman bir şeyler emredersek o da o çocukların bunu zıptına gitmesine sebep olur kardeşlerim. Mesela bir gün Ali sallāhu alaihi wasallam yemek yerken Övey oğlu Ömer kaşığı eline almış yemeğin içinde orda burda geziyor. Oğlum sağ elinden yiy, Besmele çek ve önünden yiyediyorum. Şimdi başka bir zaman şurda oturuyken bu çocuğa Besmele çekilecek, sağ elden yenilecek, sofrada önünden yenilecek dese bile. Çocuk o an başka bir şey düşünüyorsa, kafa başka bir yerdeyse bunu anlaması nedir? Çok zor algılama ama yemek anında anında bir emir, anında bir komuttur ve karşı karşıyasın bu çocuk anında buna ne yapar? Uyar. Ve buna devam ettiğinizde artık bunu ne yapar? Alışır, gider. Neden? Çünkü hadis-i şerifte şeytan diyor sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle alır, sol eliyle verir diyor. Demek ki tevhid ehli Müslüman tevhid ehli olmayandan neylen ayrılıyormuş? Bak yeme değişmede bile ayrılıyormuş. Görebilir misiniz? Ha şimdi ben sonlan yiyorum, sonlan içiyorum, şöyle diyorum, böyle diyorum. Ben şeytan miyim? Şeytan değilsin, sen de şeytana hizmet ediyorsun. Çünkü dinin emri nedir? Sağ ile yeme, sağ ile içme. Bilmiyorsan önemli değil, ama öğrendikten sonra bunu uygulamak gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yemek yenen bir insanın sol elle yiyip içtiğini gördüğünde ona ne diyor? Sağ eliyle yiyen diyor. Bu adam gururlanıyor, kibirleniyor ve diyor bu elim ne yapmıyor? Kalkmıyor diyor. Öyle kaldı diyor. Bu adamın eli kuruyor, kibirlendiği için. Allah bizlere hayır versin, hayrden ayırmasın kardeşlerim. Korku Haşret önemli dedik. Şirkin de kardeşlerim en önemli kaynağı korkudur. Tevhidin de en önemli kaynağı nedir? Korkudur. Şirk Allah'tan gayri bütün korkulara içerir ama Allah korkusuysa tevhide ne yapar? Onu bina eder. Tevhid inancı her zaman insana nasıl ne sağlar? Huzur sağlar. emniyet sağlar kalpte mutmainlik sağlar yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi siz iman eder salih amel işlerseniz Allah sizin korkunuzu götürür yeryüzüne ne yapar eminlik verir diyor bu da neyi gösteriyor bunun zıttı olarak şirkse nedir korkunun kaynağıdır ve yeryüzüne de tamamen ne salmadır Korku, huzursuzluk, analşi ve terör sarmadır. Demek ki Müslümanlar korku faktörünü ne yapacak çok çok iyi ne yapacak kullanacak kardeşlerim. Allah bizleri ifrattan ve teftitten korusun. Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkan samimi kullardan eğilinsin kardeşlerim. Yine düşünün kardeşlerim korku insanı öyle bir karakter sahibi yapar ki bu Allah korkusu insanı doğru yapar. Allah korkusu insanı dürüst yapar. Allah korkusu insanı ne yapar? Emin yok. İnsanlardan değil Allah'tan korkan birisi riyakarlıktan kurtulur. Yani amellerinin karşılığını sadece kimden ister? Allah'tan ister. Ama Allah korkusunu oluşturamadınız. Bir yere girersiniz, tatil beklersiniz. Amel istersiniz, poh poh beklersiniz. Birine iyilik bekleyip yaparsınız, kötülük yaptım adama tekme vurusunuz, dengörlik yaparsınız. Ama Allah korkusunu oluşturmuşsanız, ne olursa olsun hiç kimsenin talifine, hiç kimsenin alkışına ihtiyaç bile ne yapmasınız duymazsınız. Yani ameliniz de salih olur gider kardeşlerim ve aynı zamanda da insanların sizi örnek almasına da ne yapar sebep, sebep olur. Düşünün şimdi İbrahim Aleyhisselam korku gibi bir faktörü daha önce halletmemiş olsaydı putları kırdığında kendisini ateşe atmaya çalıştılar değil mi? Orada ne diyor şeytanın adamları korkmuyor musun ya İbrahim? İbrahim Aleyhisselam kaç yaşında? Koran ifadelerine bakıyorsun çocuk olarak geliyor yani 17-18 yaşında bir çocuk. 17 yaşındaki bir delikanlıyı bir vadide dolusu ateş var getirip mancınıklan atacaklar korkmuyorunu diyecekler korkuyorlar yani yaklaştıramazsın bile ama İbrahim Aleyhisselam hem onların pırtlarını kırıyor başına geleceğini biliyor hem de ne yapıyor siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da yani yine Allah'la korkutuyor korktuğunu korkutuyor. Onlar da ne yapıyor? Kendi korktuklarıyla korkutuyor. Ne diyorlar? Korkmuyor musun bu ateşten? Yani bu seni ne yapar? Yok edecek. Bak gel bize uyun. Bizim putlarımızı atar. İbrahim Aleyhisselam ise siz bunları Allah'tan, Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin ateşinizden mi korkacağım? Seçin bakalım diyor. Cehennem ateşi mi daha şiddetli? Yoksa sizin ateşiniz midir? Bakın küçük yaşta korkuyu halledemezseniz çocuğunuzu aşılayamazsanız en ufak bir tacizden karşı karşıya kaldığında o insan ne yapar? Fire verir kardeşlerim. Korku öyle basit bir olay değil. Hele Allah korkusunun vücuda, kalbe, bütün azalara nüfus edebilmesi için Müslüman'ın duyarlı helala harama dikkat eden, ağzından çıkacak söze dikkat eden, ibadetlere çok çok dikkat eden, gözüne dikkat eden Yani tam bir tevhid ehli olması gerek. Bakın İbrahim Aleyhisselam da bu vasiflerin hepsi var. Yer yüzünde senden benden başka inanan kimse bilmiyorum ya sadece diyor. Bugün bizler bakıyoruz kaç tane inanan var ya, kaç tane selef var, kaç tane tevhid ehli? Neredeyse anket yapmaya çıkıyor insanı. Ya ne yapacaksın sen önce bir tevhid ehli olmaya mı? Sen kendini düzelt herkes düzelt. İnsanın önce ne yapması kendini düzeltmesi lazım. Tam bırak adamların yanlışıyla. Sen önce bir kendini bir düzelt, koy bir ortaya. İbrahim Aleyhisselam tek başına neydi bir ümmetti o bir de、e, neydi millet diyor. Onun için kardeşlerim korku Müslümanın üzerinde çok çok önemli bir neye sahip, yere sahip. Ve、e, ayeti kelamda ne diyor? Ancak diyor korkuda ve sabrda. Müminler namazla Allah'tan isterler diyor. Yani Müslüman korktuğunda namaza durup Allah'tan ne yapabilir? Niyaz isteyebilir. Ama diğerleri neyden korkuyorsa ona sığınırlar. Bizse sadece sığınacağımız yer nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve insan da neyden korkmuşsa insanları da onunla korkutur. Neyden korkuyorsa ne yapar? Ona davet eder ve onun için ne yapar? Tazimlerde bulunur kardeşlerim. Biz bugün elbette ki Allah'ın emri için、e, namaz kılıyoruz, Allah'ı emrettiği için oruç tutuyoruz,、e, gücümüz yetiyorsa hacca gidiyoruz ama bunun bir de korku yönü var değil mi? Allah korkusu da var. Bugün birileri birinin karşısında duruyorsa, ona saygı duyuyorsa, onu insanlara dayatıyorsa ilahım diye o da ne yapıyor? Kendi ilahlarını ne yapıyor? Yani korktuğu yılan seni de ne yapıyor? Korkutma yoluna gidiyor. Yemin ettiriyor. Neye tapıyorsa, hangi itifotu varsa onun önüne koyuyor. Onunla yemin ettiriyor. Ama inanan bir insanın yemini kimedir? Neyden korkuyorsa onun yanından. Hatta anlatırlar hoca efendiler. Faishenin birini mahkemeye çıkarmışlar. Hakim demiş ki yemin et kızım demiş. Namusum, şerefim üzerine yemin ediyorum demiş. İşte yemin anlayışları bunların hep böyle kardeşlerim. Ama Müslüman'a yemin insan her zaman ne yapar? Bağlar. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın sahabelerden bir tanesinin çocuğu savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öldüğü haberi yayılıyor Medine'de tabi çok sahabe şehit düşüyor bir çoğunun gözü kör oluyor Ali sallāllahu alaihi wasallam da Mediniye dönen insanların içinde küçük olan sahabe boynuna babasının evdeki kılıçlarından birini asmış yerde sürüyerek iki köz iki çeşme ağlayarak harp meydanına doğru gidiyor. Allah Resulü İslameti ve İslam Abdullah'a karşı geliyor. Abdullah diyor nereye gidiyorsun? O ağlamakta, o üzüntüde çocuk Allah Resulünü tanımıyor. Diyor ki Peygamber'i öldürmüşler Allah Resulünü işte bu kılıçlan diyor öldürenin kafasını kesmeye gidiyormudur. Düşünün bakın çocuk korkuyu yemiş Peygamber'i öldürenin kafasını kesmeye gidiyormudur. Yani bunu neyle halletmiş? Burada halletmiş. Öyleyse çocuklarımıza bu aşıyı vermeliyiz kardeşler. Ama öyle anneler babalar vardır ki kendilerindeki olmayan duyguyu çocuklarına da aşılamaya çalışırlar. Selam. Aleyküm selamlar aleyküm selamlar. Kendilerinin halledemediği çocuğu halletmişse ona baskı yapmaya çalışırlar. Hani analık babalık hakları var ya ana hakkını helal etmem. Baba、e、Allah'ın hakkını ne yapacaksın? Allah'ın hakkı senin hakkından önce geliyor. Onun için kardeşlerim Allah hakkını çok çok güzel anlamamız gerekir. Eğer anlamamışsak eğer bizden gelen nesil bizden daha iyi anlamışsak onlardan alalım. Bilmediğimizi öyle değil mi? Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Hoş geldin kardeşlerim. İnsan psikolojisini dengeleyen iki tane huys vardır kardeşlerim. Birisi korkudur, birisi de bunun ümiddir. Bunların ikisi de dengeli olmak zorundadır. İkisinin de dengeleri bozulursa, o insanın dengesi bozulduğu gibi bir insanın dengesinin bozulmasıyla kalmaz. Biliyorsunuz tarih boyunca vakalar şunu göstermiştir ki bir ferdin düzgünlüğü Bütün ferdlerin düzgünlüğüne gittiği gibi bir ferdin bozukluğu bütün ferdlerin bozukluğuna ne yapmıştır? Sebep olmuştur. Onun için günahlar sadece ferdde has değil, bütün toplumun helafına da ne yapabilir? Sebap olur, sebap olur. Sevaplarsa bir insanın ihya edilmesi ne sebep olduğu gibi bütün toplumun ihya olmasına da ne yapar? Sebap olur. Biliyorsunuz Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kendisi, bir kadın, bir çocuk, bir hürt, bir köleyle başladı. Doğru mu? Beş kişilik çıkıldı bu yola. Beş kişilik çıkılan bir yolda biz bile şu odada kaç tane beşiz? Düşünün. Allah bizlere o günkü ilk günlerdeki şuuru nasip etsin kardeşlerim. Evet. Yine kardeşlerim, Kur'an'ın birçok yerinde insandan bahsederken Allah Azze ve Celle hep korkuyu işlemiştir. Korku hissi insanın üzerinde devamlı hissedilmelidir. Neden hissedilmelidir? Belki hep korkunun üzerinde duruyoruz, sıkıyorum ama hakkınızı helal edin. Allah korkusu şu kadarcık zayıflasın inanın ahiret inancını zayıflamaya başlar. Hesap zayıflamaya başlar. Maldaki israf çoğalmaya başlar. Zamandaki israf çoğalmaya başlar. Gevşeklik hepsi gider. Allah korkusunun çoğaldığını düşünün. İmamınız artar, malınız bereketlenir, Allah yolunda her şeyi yaparsınız. Bütün kötü huylarınızı götürmeye başlarsınız. Çünkü hesabını veremeyeceğin bir iş yapmaya başlarsan, bu seni ne yapacak? Skacak. Eğer müminsen. Ama zayıfladıkça, Hadis şerifde ne diyor? Bir mümin günah işlediğinde sanki dağ başına göçecekmiş gibi hisseder diyor. Bir münafık ya da facir günah işlediğinde. sanki bir sinek ısırmış şöyle elli etmişsin de çekmiş gitmiş gibi hisseder bu neyin göstergesi kalp gitmiş Allah korkusu gitmiş bir şey kalmamış bu adamda şu kadarcık bir şey tutuyor bir tek desen o da ne yapacak gidecek ama müminse Allah korkusunu ne yapıyor bütün damarlarında hissediyor hatta birçok zaman zikrettiğim bir rivayet var hatırlarsanız Ahmet'in Müsned'in de gelen Enes diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Eğerdür bir hat cezası uygulanırsa diyor ki çok olmadı. Ben hemen giderdim diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Ya. O ceza verildiğinde ne mırıldanıyor merak ederdim diyor. Hani işte ölüm, reçim, el kesilecek gibi. Yani muhakkak gider dinlerdim diyor. Bir adam geldi diyor. Ben diyor falan kabilenin işte iki tane devesini çaldım diyor. Aleyhisselatü Vesselam、e, tutun bu adamı diyor ve dediği kabiliğe elçi gönderiyor. Diyor ki sizin iki deveniz çalındı mı? Onlar hatırlamıyor bile. Bir tarihte diyor kayboldu ama çölde mi kayboldu, kurt mu kaptı, hırsızlık mı oldu bilmiyoruz. Yani bilmiyorlar, akıbetlerini bilmiyorlar, davacı da değiller. Ama adam diyor ki ben çaldım.、Bir、i̇tiraf olunca Allahü Selamü Aleyküm ve Selam. Bakıyor ki aklı da başında götürün elini kesilir. Adam şöyle mırıldanıyor, enes naklediyor. Allah her ikisine de rahmet etsin, eli kesilene de. Adam diyor eline şöyle baktı diyor ve dedi ki diyor, ey el, Allah hamdolsun ki artık ben senden kurtuluyorum. Eğer diyor sen bu bedende kalmaya devam edecek olsaydın bütün beden ateşe sokacaktın. Allah'a hamdolsun ki diyor senden götürüyorum diyor. Görüyor musunuz? Yani günah işlerken şeytan garebe çalmış ama Allah korkusu o mümine ne yapıyor? Daha ağır basarak Allah'a dönüyor ve kendi itiraf ediyor. Bakın İslam toplumunda asrı saadette falan zina etti, falan hırsızlık yaptı diye getirilen çok nadirdir. Bir iki vakayı geçmez kardeşlerim. Hep itiraf. Hep de itiraf. 私の愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛する愛 Adam üçüncü vakitte yine geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şeyi söylüyor. Sen diyor bizimle namaz kıldın mı? Evet git Allah seni temizledi diyor. Dördüncüde de yine gelince tutun bunu diyor. Kavmine adam gönderiyor. Bunun aklında bir şey var mı? Kavmi diyor ki içimizin en efendi insanlarından götürün rejim edin diyor. Bakın peşimizde gidiyor. Ve kavmine de sorulduktan sonra aradan çok zaman geçmeden bir kadın geliyor. Elahane Rasulü beni temizledi diyor. Ali sallallahu aleyhi ve sallam zannedersem diyor falanın evet diyor. Allah Resulü diyor ki git çocuğunu doğur da gel. Bak rejmet mi? Çocuğu doğuruyor, çocuğuyla Allah Resulünün huzuruna geliyor. Allah Resulü diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sallam git diyor çocuğun eli ekmek tutsun. Yani rejmetmek istemiyor. Kadın yine geliyor çocuğun elinde bu sefer ekmek büyümüş. Ey Allah'ın Resulü diyor beni temizle diyor. Allah Resulü diyor ki git diyor çocuğun büyüsün de gelsin. Ebu Musa'yı reşari çocuğun kolundan tutuyor. Ey Allah'ın Resulü diyor bak görmüyor musun diyor kadın temizlenmek istiyor öyle mi diyor götürün rejim edin diyor. Ve kadın ne yapılıyor? Ondan sonra rejim ediliyor. Yani bir günah işlese de o insanlar ne yapıyor? İtiraf etmesini yani Allah'a gereği gibi tövbe etmesini ne yapıyor? Biliyor. Bunlar kardeşlerim Allah'ın dininde oluşması gereken nedir? Meselelerdir. Allah bizlere böyle iman versin, böyle güzellik versin. Yani İslam rejmetme, el kesme değil. Bak aleyhissalatü vesselam bile zina eden adamı rejmetmedi. Gittir. Yani güzel bir tövbe et, hayatına ne yap? Çeki düzen verdi. Allah bizlere hayır versin. Bu itirafı getiren nedir? Yine imandır kardeşlerim. İnsanların korkusu değil. İnsanların korkusu olsa çıkıp da şurada ne yapmaz? İtiraf etmez. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? İyilikler sizin halk tarafından bilinmenizi, bilinmesini istediğiniz şeylerdir. Günahlarsa, tanımı nasıl? Müslüm'ün kitabı-ı teybeyi okumuşsunuzdur inşallah hepiniz.、Ki、okudunuz inancındayım. Günahlarsa diyor, halk tarafından bilinmesini istemediğiniz hallerinizdir diyor. ve hiç kimse günahların başkası tarafından bilinmesini ne yapmaz? İstemez. Demek ki bunu itiraf etmek bir imanmış. Öyleyse bunun karşılığını da Allah ne yapacaktır? Misli misli verecektir. Allah bizlere hayır versin. Korkuyu, ümidi, belli bir çizgide taşıyan sanmık kullardan eylesin. Bir de bunun kardeşlerim karşı boyutu var ki yani karşı boyutu derken kullara dönük boyutu vardır ki korkunun o da nedir? Nedir? Birini çıkar için sevme değil. Ne için sevme? Allah için sevme. Birinden korkma yani sadece Allah'tan korkma vardır. Sevme de korkuda ancak ne için olacak? Allah için olacak. Kendi ırkımız, kendi hemşerimiz, kendi toprağımız diye değil ancak Müslüman diye insanları seveceğiz. Müslüman diye ne yapacağız? Kucaklayacağız. İtmemiz de İslam dışı olacak. Çünkü ayeti kerimede ne diyor? Onların anaları babaları da olsa onlara sevgi beslediğini ne yapamazsın? Göremezsin. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Raz olacağım amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin, haklı hak bilip ona tabi olan, bahtılı bahtul bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Şu Ramazan ayını Allah Hazire ve Celle hepimize mübarek eylesin, rızasına eren kullarından eylesin. Bu ay biliyorsunuz hem ibadet hem Kur'an ayıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın cömertlikte yarıştığı aydır. Allah hepimizi アルハンディー・ラトルアレン。